قال الله تعالى في كتاب العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تسعون لحياه الدنيا والاخره تحيل قال ان هذا له akıl gözlerinde ibadet olanlar için zamanların ittilafatı gecenin gündüzün gelip gitmesi mevsimlerin ve ailerin temeddülatı, akıllı olan kişiler için, biraz zahiri bulunanlar için büyük hayatı ı beyinattır. Bak i̇şte Ramazan'ın <gülüyor> evveli derken ortası, ortası derken ahiri ve son <gülüyor> en cümasına yetiştik bulunuyoruz ki hemen bir kuş gibi gelip geçti. Ve bu yaşa geldik. Yaşlarımız bu yaşa vasıl oldu. gene ömürlerimiz acısıyla, tatlısıyla, sıkıntısıyla, meşakkatıyla bir kuş gibi geldi geçti. Demek ki düşünce olursa hayat seri zeval, çok çabuk gelip geçici. Bundan da nedir? Ne demek isteriz? Bu aleme gelenler buradan yüçer ve giderler. Bu aleme gelmenin manasını anlamak istiyorsan, bu alemin için geldiğini bilmek istiyorsan, bilmiş ol ki Allah'a kulluk için geldin, Allah'a abdiyet için geldin, Allah'a bilmek, Allah'a birlemek, Allah'a tevhid etmek, Allah'a ibadet etmek, Allah'a tanımak için geldin. Sonra buradan gene öteki aleme, ebedi aleme gideceksin. İşte bu da, bize bu hayatımızın böyle seri an geçmesi bize bunu pek yakın bir zamanda başımıza geleceğini önümüzdeki büyük akabelere yolumuzun orayacağını bize göstermekte. Tabi akıl başına olanlar için, gözünde ibret olanlar için. Çocuk doğar, sonra o hiçbir şeye muktedir değildir. Kendisini bir sinek mağlub edebilir, bir kara sinek, bir sinek. Ondan daha kendisini koruyamaz. Pekala yani biz büyürüz de yani ordulara hükmederiz. Reis cumhurlar oluruz, padişahlar oluruz da bir mikroba hükmedebilir miyiz? Edemeyiz. Orada biz mağlubuz. Geçiyoruz. Sonra büyül genç olur, sonra delikanlı olur, sonra dinç olur, sonra tekrar yaşlanır ihtiyarlar ve sonra gene bu alemden gider. İşte bu arada, bu arada ne ekersen tarlana ahirette onu biçeceksin. Bunu söylemek istiyoruz yani. Bazı ahmaklar hiçbir ibadet yapmadan Allah'tan bir şeyler bekliyorlar. Düşünmek lazımdır ki insan herhaya bir adam bedava sokmuyorlar. Şeytan ediyor var, hamamlara bile insan bedava gidemez. Çocuğun çalışması sana hiçbir korku ve ibret vermedi mi? Bakıyorsun çocuğun çalışıyor ve çocuğa soruyorsun evladım yasa uykus kaldım falan. Aman imtihan var baba. Yarın imtihanımız var, mutlaka çalışmam lazım benim, hocama karşı mahcub olmayayım, diyor. Hiç sana bu söz hiçbir şimdikiyesiyle olmadı mı? Yarın imtihan var bizim bizler üstünde. Bu ömür, tarlası, bu ömür tarlasına ektiğin amellerini bileceksin, onlar için imtihan var. İşittiğinle ne amel ettin? İşittiğinle ne amel ettin? Hocaları dinliyorsun, güzel. Ama işittiğinle ne amel ettin, ne yaptın yani? Yapmakla iş bitmez. İhlas ile yapabildin mi? Gösterişsiz, riyasız, sumasız, tefahürsüz ne yaptın işitliğinle? Ömrünü nerede geçirdin? Gençliği nerede yıprattın? Parayı nereden kazandın, nereye sartayırdın? İşitliğin ilimle ne amel ettin, ne yaptın? Bunlar her bir perdede birer birer sorulacaktır. Bir bardak içmiş olduğun soğuk suyun dahi hesabı sorulacaktır. Allah buna kadirdir. Görmüyor musun? Sana ibret olmadı mı? Bu kadar mahlukat ilahi var. Gördüğümüz ve görmediğimiz. Hele vücudundaki mahlukat-ı ilahiye bu kainattaki mahlukattan daha belki ziyade. Senin çünkü vücudun ayet-i kübra. Büyük alem yani kainat-ı kübra vücudun. Bu alem zahirde büyük görünüyor, hakikaten senin yanında küçüktür ve senin için yapılmıştır. Cennet, cehennem, kitap, mizan, arş, kürsü, kıyamet, küreye altının altımıza döşenmesi, semanın refletilmesi, yıldızların, bize ve olmuş olan faideleri, güneşin, ayların, güneşlerin, ayların faideleri, kışların, yazların, yağmurların, hatta hatta senin kursana inen bir lokma ekmeğin, 365 dereceden geçiyor. Bunlar hepsinin için yapılmış. Sana hazırlanmış. Cennetin nimetleri senin için hazırlanmış. İman eden, amad-ı saliha icra eden cennete nail olacak. Çünkü dünya ahiretin tarlası. Huriler, klimanlar, dildanlar onu beklemekte. Köşkler onun için sütlenmiş ve hazırlanmış. Kötülük yapanlar da bilmiş olsunlar ki biz kafirlere, asilere, sözümüzü dinlemeyenlere, ekmeğimizi yiyip bize karşı küfran, nimet edenlere, kürriyat üzerinde çok gülüp de altında çok ağlayacak olanlara, ne cehennem, ne azap, ne ahiret düşünmek yok. iki deliye hizmet yalnız. Birisi yüz numara, birisi utba Yani bir az, bir aşağısı. Bir de şehvaniyetine. Kürreye üzerinde onlar çok gülüyorlar ama yakın zamanda elleri urgansız, zincirsiz bağlanacak. Kürreye, kürrenin içinde çok ağlayacaklar. Faydası olmayacak ama. Onun için şimdi bak Allah buyuruyor. Bu cennetler senin için hazırlanmış. Nahr da senin için hazırlanmış. İki yol gösterilmiş sana. Birisi Allah'a giden yol. İslam yolu, iman yolu, aşk yolu, insanlık yolu, muhabbet yolu. Birisi de hayvanlık yolu. Nefsinin uşağı, şehvetinin eşeği. Nefsine kul olmuş, Allah'a dinlememiş, isyan etmiş, hak yolunda bulunmamış, niçin halk olduğunu aramamış, soruşturmamış, nereden geliyor, nereye gidiyorsun, niçin geliyor, niçin gidiyor, bunları düşünmemiş hiç. Yemiş, içmiş, yatmış bir hayvan gibi bunlar için hayvanlardan daha kötü bir derekeyi Allah göstermekte bunlar hakkında. Yarın kıyamet gününde hayvanlar toprak olacaklar. Hesap, kitap bitecek, efendiler... Hayvanlara da hesap vardır, hayvanata. Mükellef olmadıkları halde hayvanata hesap vardır. Allah-u Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri boynuzsuz koyunun hakkını boynuzlu koyundan alacaktır. Dövüştüğü vakitte iki koç biri boynuzlu biri boynuzsuz, boynuzlu koyun, boynuzsuzun can, canını daha fazla acıtmıştır. Bunun da hesabı sorulacaktır. Vallahi böyle olacaktır, billahi böyle olacaktır. Allah şahittir, Rabbi şahit ol. Ama için kendinizi çekin de çevirin. Kendimizi çekelim de çevirelim. Bırakın bu kafaları. Bunlar bu, bu, bu, bu kafalar kafa değil. Allah'a düşünmeyen, Allah'ın azabını düşünmeyen, Allah'ın narını tetekkür etmeyen, Allah'ın celaline inanmayan. Bunlar kafa değil bunlar. Bunlar iş değil bunlar. Niçin halkolunduğunu bil. Bir kateremeniden halkolundun. Ana rahmine bir olarak düştün. Çok çirkindin. Babanın, babanın eline bulaşsaydı elini yıkayacaktı, seni atacaktı kişiliğe yani. Sonra orada hayız kanıyla yoğruldun. Unuttun bunları? Ana rahmeye düştün. Orada hayız kanıyla yoğruldun. Meniydin, su parçasıydı İğrenç bir su parçasıydı Hayız kanıyla yoğruldun. Allah seni şekli insana koydu. Sonra kürearda çıkardı. Şimdi Allah'a karşı hasım mı oldun yani? Öğrükten sonra dirilecek miyiz? kim dirilecek? Toprak olduktan sonra böyle mi konuşuyorsun yani? He? Seni bir katermeniden modelsiz, plansız yapan Allah halkı Allah seni ölüp diriltmeye elbette Kadir'dir. Düşün bunları hesaba çekecek Allah rüzgar edildi kazandır. Bak Ramazan geldi geçti. Birçokları ömürlerini havaya verdiler. Havaya verdiler. Biz de bilemedik kadir Ramazan'ın. Şerefini bilemedik. Bilseydik eğer bilseydik Hiçbir anımızı Allah'a zikrede geçirmeyecektik. Gönüllerimiz daima Allah'la olacaktı. Lisanımız Allah'ın esmasını, o güzel isimlerini zikredecekti. Her kim ki Allah'ın esmasını zikreder, o kimse cennete dahil olur, cehennemden azad olur. Unutma, Allah'ın isimlerini ezberle. Ezberleyemezsin, evrad al, oku isimlerin Cenab-ı Hakk'ın. 99 esması var Allah'ın. Ve dua ile bundan Allah'tan işte. Bu esmaları okur, sonra dua edene bak. Bu esmaları okuyup dua edenin dua dolunmaz. Hele oruçlu mümin nazı, oruçlu mümin nazının duası katiyemlet olunmaz. Dualar müteacab oldu. Oruçlanlara müjde olsun. Tebliğ ederim onları. Cemali, bacemali ilahiye müstarak oldular. Bu tat ilahiye kavuştular. Yakında göreceksin tuttuğun orucun mükafatını. Ne olduğunu o vakit anlayacaksın. Eyvah diyeceksin o vakit. Keşke bütün ömrüm o azından kesin. Her gün oruçsaydım Cenab-ı diyeceksin. Ama işten geçmişti. Yazık. Tutmayanlara yazıklar olsun. Nefislerine kul oldular. Bak bak dinle şimdilik. Diyor ki Enes Ünlü Malik Hazretleri, bugün biraz fazla konuşalım. Rızkınızı Allah verecek. Yazık. Başka cami gibidir bizi sevenler, öz e, dinlemek isteyenler geliyorlar. Belki terliyorsun ama ben de terliyorum. Allah için terleyen Yevmi kıyamette terlemez. Arşın gölgesinde gölgelenir. Allah için terle. Çok gece düğün için, dermek için uykuyu terk ettim Birkaç akşam da Allah için uykuyu terk eyre. Bulunsun defter hamanında. Nefsine uyarak çok geceler terk eyledim uykuyu. Nefsine uyarak, nefsin kulu kölesi olarak. Birkaç akşam da Allah'a hesabı terk terkele. Uyuyamıyorlar. ne olmuş yani, ne oldu? Hep böyle günler böyle güzel geçmez, halklar var, darplar var, günlerce aç kalabiliriz, uykusuz kalabiliriz. düşman bekleyeceğiz. Düşman esinde dolaşıyor, haberin yok hiç. Geçiyoruz. Enes i̇bn Malik Hazretleri, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında büyümüş olan bir zat. Nasıl, nasıl anlatmadan duramıyorum ki, içim vermiyor yani. Söylemeni geçemeyeceğim. Resulullah Efendimiz, resul Ekrem Efendimiz. Resulullah'ın ismi anıldığı vakitte selam selam vereceksin. Kurtuluşun bundadır, necatın bundadır, cennet bundadır, cemal bundadır, rıza bundadır. Allah Resulüne bak biz darıldık bu hale geldik. Ümmeti Muhammed'den bahsediyorum, darıldık Allah Resulü'nün. Sallallahu aleyhi, esabiyle uğraştık, ezvacı ile uğraştık, ensari ile uğraştık, evliyası ile uğraştık, üleması uğraştık, ve belası. Dünyada saadet isteyen Hazreti Muhammed'i sevsin sallallahu aleyhi ve sellem. Ahirette saadet isteyen yine Resulullah'ı sevsin. Onu sevmek, ona salat okumak cennetin yollarına dahil olmaktır. Allah'la ustattır, peygamberle sevişmektir. Onun için Resulullah'ın bilgisini hemen salat selam okuyacaksınız. Ülema efendilerimiz ahkam vermişler bu ustalarda ama sen aşıkı billah ol. Her Resulullah'ın ismini işitinde peygamberin aline, ezvacına, ehli beytine, ashabına, entarına salat et. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala, ali Muhammedin ve sahbihi Efendimiz düşmanların eza ve cefasıyla Mekke-i Mükerreme'de yoğrulurken, yoğrulurken mücadele Allah Celle Hazretleri Resulullah'a selam edip Habibi Muhammed Mekke'yi terkeyle yanına Sıddık-ı Ekber'e al, Eba Bekir'in Sıddığı Medine'ye hicret et dedi. Senin tarihte okuduğun gibiydi, Muhammed korktu, Mekke'den kaçtı. Peygamber kimseden korkmaz. Dünyanın en cesur insanı Hz. Muhammed Mustafa'dır. Bunu tasdik <gülüyor> eden de Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'inde. اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّقُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَهَلًا اِلَّا اللّٰهِ Sen bırak Resulullah korkusunu, onun has olan ümmeti de Allah'tan başka kimseden korkmaz. Has ümmetleri. Neler var anlayacak ama var. geçiyoruz. Ticaret ettiler Medine-i Münevvere'ye. Medine'liler Peygamber'e hediyeler getirdiler. İdrin'e, saadetten, Peygamber sülalesinde olanlar, şerifler ve seyitler, bunlar sadaka alamazlar, haramdır bunlara, zekat alamazlar. Hediye alırlar. Resulullah da zekat alamaz, haram peygambere. Sadaka alamaz, Ali Muhammed de böyle. Onun için bir adamın kanında seyyidlik varsa, eğer ona zekat verlerse o alamaz zekatı, hediye alabilir ancak. Onun için söylüyorum bunun, bilmiyor. Geçen gün bir zat geldi bana, ben seyyidim dedi, bana zekat ver dedi. Dedim, sana hediye verelim biz Hediye zekat olmaz dedim. Çünkü zekat düşüklüktür yani, fakir bir şey, yani Onun söyledim bu sözü ya. Efendimiz geldi, Medin Halkı cenab Peygamber'e akın akın geliyorlar, hediye getiriyorlar. Ama herkesin eline geldiği kadar bu hediye, Muhabbet meselesidir. Hatta Resulullah Efendimiz, Tehadev, sıkılıyor musunuz? Tehadev, tehabb. Hediyeleşiniz, sevişesiniz demiş Cenab-ı Peygamber. Muhabbeti arttırır. Evde bir, bir yeşil yaprak götürüş olmazsa. Gittiğin yere bir yeşil yaprak götürüş olmazsa. Adet bunlar. İslam'ın, İslam'ın Allah'ın sevdikleri. Şimdi Esha Ensar, Resulullah'a hediyeler getiriyorlar. Hatta Müslüman-ı Fahri söylüyor. Ben de okuma acudarıyım, Peygamber geldiği vakitte hurma doldurmuş getiriyormuş o da. Demiş ki sadaka demiş Cenab-ı Peygamber'e deniyor. Biz almayız sadaka demiş. Zekat onu da kabul etmeyiz. Hediye onaları demiş. O vakit anlatıyor peygamber olduğunu diyor. Sen Mane Paris'i yaşıyoruz. Herkes bir hediye getiriyor. Bir hanım geldi, bir hanım, bir hanım. Bunu söylemeden geçemeyeceğim çünkü duramıyor içim. Hanım geldi, elin çocuğunu tutmuş elinden böyle genç bir yavru ufak yavruy geldi huzuru saadet'e. Ya Resulullah dedi. Ben garibim ve fakirim dedi. Sana hediye edecek hiçbir şeyim yok. Bu benim ciğerimin parçası Enes. Sana evladımı hediye ediyorum. Sana hizmet etsin ya Resulullah. Bu şerefe alın. Bu edeben bunu aldı. Şimdi bu hikaye bu bu hadisi rivayet eden bu Enes ibn Malik Hazretleri bunu söyleyecek. Birkaç daha söyleyebilir거든 sen. Bir daha seni belki beni burada bulamazsınız bunun üstünde ya. Yani. Edede kabul oluruz buraya yani. Ya sen gibisin beni bulamazsın. Ben buraya gelirim sen buraya gelemezsin. Efendim ben gençim daha hiç oğlum. Gencine, ihtiyarlığa, paşaya, padişaha bakmaz ölüm. Velevküntün bi'i burucu müşeyyide bir kere el atarsa, tuşa getirir adama Bu Mutlaka karşılaşacaksın. Hem de Ezra selamı sev. Salatogul cembesine. En sonunda mülakat yapacaksın. Korkulu gelmesin sana. Amali salih saliha icra et. Amali saliha. Namaz kılmıyor musun? Eyvah! Ne kadar acı. Ne kadar çirkin. Hiçbir adam Hz. Muhammed'e ümmet olur da, Kur'an'a ona nazilirdi, adam namazı nasıl kılmaz yani? Ya var mı? Ferah bulan namaz olanlardır. Zenginizi zekat vermiyorsun, vah vah yazık oldu sana, çok yazık oldu. Topladığını dağılacak, sevmedik yerine kalacak. Elinden ver, bulacaksın. Feraha iren, zekatını verendir. Feraha iren, necata iren, cennete basılan sulan oruçlandır. Bak bilme şimdi. Yani şimdi Marek diyor ki bu hazret, bir gün diyor Cenab-ı Peygamber, Böyle Ramazan-ı Şerif'in ya yahut nihayetinde hutbeye çıkmışlardı. Her basamakta bir defa amin dediler. Amin, amin, amin. Üç basamakta üç amin gerek çıktı. Sümme sonra celese oturdu. Yani Çıktıca oturdu. Muazib-i Cemel namındaki sahabe, peygamberin arkadaşı yani, Allah ona rahmet etsin, Allah ona razı olsun ayağa kalktı. Ya Rasulallah üç defa amin dediniz ama İyi dinle, kulağını benden yana ver. Böyle buradan gir, buradan çıkmasın. Evlatlarım, kardeşlerim, Allah'a koşun, Allah'a gelin. Ondan veririz hepsi yalan. Allah da Resulü'ne geliriz. İslam'a gelin. Açka gelin, muhabbete geliriz. Ondan veririz hepsi yalan. Mal yalan, kasada yalan, kesede yalan, rütbe, hepsi yalan başa Zahir, gölge gibi, gölge gibi. Velbâkiyat, salihat. Salihata gelin, Allah'a geliriz. Sakın ha Ramazan'dan sonra Ramazan geçti, takkeyi dolaba kilitleyim deme sakın ha. Allah'a muhtaç olduğun kadar Allah'a ibadet et. Gözünün durunu söndürürse kimsenin gözüne kuvvet verecek. Bir tarafına yüzünü isabet o kudreti kim sana ihale edecek? Kulağın duymaz sağır olursan o hassasiyet sana kim verecek? Dilim tutulursa ne olacak? Aklın alınırsa ne olacak? Allah'tan kork! Allah'a muhtaç olduğun gün Allah'a ibadet et. Bir haber daha vereyim sana, günah işleyeceksen. Ateşe git. Ateşe elini bas. Ne kadar dayanıyorsan ateşe o kadar günah işle. Bir daha söylüyorum. Ateşe dayanacağın kadar günah işle. Allah'a mütehaz olduğun kadar Allah'a ibadet eyle. Sana iki tane düstur. Dünyada kalacağın kadar dünyaya, ahlede kalacağın kadar ahirete çalış. Dört kitabın manası budur. 224 yıl peygamber bunu talip etmişti. Konuştuğum sözü. Manası bu vacibi gördü hattatleri kafede ya razılar üç basamakta üç defa amin dediniz. Bu aminlerin manası nedir? Ne demek istediniz yani? Bunlamış anlayamadık biz. Buyurdu ki bana Cebrail Aleyhisselam geldi. İyi dinle. Kulağını benden yana ver. Birader, kardeşim, evladım, abi, hemşerim. Uyuma. Çok uyuyacaksın sonra. Hem rahatsız uykuyu uyuyacaksın var uyursun sonra. Cebrail bana geldi. Dedi ki: "Ya Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bir kimse Ramazan'a yetişti, fakat Ramazan'da kulluk ozifelerini yapamadı ve kendisini Allah'a affettiremedi. Ne diyor Peygamberimiz? Bir kimse Ramazanı ı şerifte Allah rızası için oruç tutar, Allah rızası için bu sevapları işlerse, geçmiş Allahın Allah'a affetti onu. Kasem ediyorum, Resulullah söylüyor. Ramazan'ın her saatinde 600 bin kişi cehenneme, Cehenneme girmesi vacip olmuş. Altı bin kişi Allah affediyor her saat başında, Ramazan'da. Bu Kadir'e kadar böyle devam ediyor. Kadir geldiği vakitte her saat başında Ramazan'ın bidayetinden, Kadir'e gelinceye kadar ne kadar insan af olduysa her saat başında o kadar af olmuyor cehennemde. Bundan ne istifade için Ramazan geldi geçti, hala uyuyorsun sen. Ramazan geldi geçti. Allah rızasını kazanamadı, Allah onu nara koydu. Cebrail haber veriyor. Ramazan'ın kadr-ı kıymetini söyledi mi geçen hafta söyledi. Vallahi bela geliyor başımıza. Korktum ve benim sözüm çıkar. Beni niye lanet olsun sözümü çıkar. Birçok insanlar bilirler burada beni dinleyenler 23 seneden beri. İstemem öyle şey olsun ama gittik akşamüstü buradan bir arkadaşın evine iptana götüreceklerdi. Erken de benim de başım ağrımışdı dükkandan. Şöyle bir ahır kapıdan beni böyle bir deniz kenarını dolaşıyordum ev çünkü o tarafta. Arkadaş aldı beni götürdü, baktım. Meyhaneler insanla dolu, Müslümanlarla. Allah Allah ve Allah. Meyhanelerde insanlar gördü. İftara 15 dakika var. Karışmayız kimsenin içkişmesine, fıçkısına filan ama eyvah! Şundan biliyoruz, sakın benim kerametime hamletme. Allah diyor ki, beni tanıyanlar bana asi olursa onların başına beni tanımayanlara musala dönerim diyor Allah. Bir daha söyleyeyim, anlayamadın galiba uruk kabaylar. Beni tanıyanlar bana asi olursa onların başına beni tanımayanları musalla verin diyor Cenab-ı Allah. Aletullah ve Muhammed'e. kavm gar geldi, su geldi. kavm su geldi, suyla boğdu Allah. kavm Allah ateş yağdırdı. Lut kavminin başına taşlar yağdı semada. Yağmur yerine taş yağdı, kayalar böyle. Ve aleyhim matarafez ülkeyi <gülüyor> Ümmeti Muhammed'in başına Allahçılar gelir sonra, kamçılı. Görüyorsun yani, Allah'a secdeden sonra kula secde eder, sopayla. Allah'a dinleyen kula dinler sonra dayakla. Onun için hürriyetini bil elinde, İslam hürriyetini. Bu nimeti bil. Bir de gittik baktık, işte şu 15 beşte kadar iftar ha? asıl bana daha büyük yara olan şey, Araplardan, belki Suudi Arabistanlı yahut Iraklı başlarında takkeler vardı çünkü... Onlar içiyorlardı. Ona çok üzüldüm çok. Hadi bizimkiler cahilini bilmezler filan. Onlar daima Kur'an dinliyorlar ve İslam diyarından gelmişler buraya maalesef. E bu kavme Allah hidayet etmez ki olmaz be yahu. Olmaz yahu. Ermeni hayal ediyor Müslümanın karşısında kahve içmeye, sigara içmeye. Avrupalı geliyor bana, ziyarete geliyorlar. Bazıları Hıristiyan benden konuşmaya geliyorlar, dini ve Sigara veriyorum kendilerine siz diyorlar. Biz karşılığı sigara içemeyiz diyorlar. Kahve söylüyorlar, içmiyorlar. Yalvarıyorum bazen. İçmen İmranmen diyorum, gene içmiyorlar birader. Bu hayaslık nedir? Böyle hayaslık kavmin üzerine dertlaka bela gelir. Taş yağar. Yağmur yağına taş yağar. Zelzeyle helak gelir Allah. Zalim musallat kılar. En büyük bela evladını sana musallat eder, düşman eder. Evladını. Evladını seni terbiye eder sonra. Büyüttün evladın. Geçiyoruz. Ramazan geldi, geçti. Kendisini Allah'a affettiremedi. Allah bununlara nara koydu. Cebrail bana bunu böyle haber verdi. Cebrail dedi ki, onunla Allah nara koydu, Allah onu oradan kurtarsın diye dua etti, ben de amin dedim diyor Peygamber'im. İkincisi, ikinci amin dizinin manasıydı Ya Rasulullah. İkinci masamakta, ikinci masamakta yeni bir bana dedi ki, Ya Resulallah, senin ümmetinden bir kimse, ebeveynine yetişti, anasına babasına yetişti, onların hakkını hak edemedi, onlara eziyet cefa etti, bakmadı, onlara ihsanda bulunamadı, bakmadı, galacetti, süründürdü. Allah onların nara koyduğu Allah onları oradan kurtarsın dedi, ben gene amin dedim diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey efendiler, ana, baba, ana babalar, anası babası olanlar, olmayanlar, dinle söylemedik geçemeyeceğim, biraz beş dakika uzatacağız, on dakika ya. Patronlar ses çıkartmasın, söylemesin, Allah onun rızkını verecek size, onun maddi manevi şeyini verecek bu bereketine. Anan baban sağ ise hemen göğünü alacaksın. Katirse kişiye götürümezsin. Kesilen sırtındanlar evine getirirsin, anneni babana. Daha acı bir şey konuşayım mı? Annem faği şey ise keraneye götürür müsün? sırtına yükler evine gidirirsin. Vurma dövme değil. Faği ise yani Allah muhafaza Yusuf. İkram edeceksin. Kafir ayrı, camiye ayrı. Allah, ikram edilir. Zerre bazimden evlat bırakır. Öldüler Efendi. Cahildim, işitmedim, hoca işledim, cami. Mektepte din dersi okumadık, hoca görmedik. Şu lemiş, iyi buluş. Ben diyorum ama ne yapayım öldüler. Ruhları için kendilerine şey yap, hayır hasanat yap, gönder. Kur'an oku. Bil biliyorsa, bilmiyorsa bilmiyorsa paran var. Hayvanlara şey toplayı ver. Karpuz kabuğu toplayı yedir. Ananın babanın ruhu için su dağıt ver, su ver. Yetimlere ver, annenin babanın için. Hiç param yok, fakirimiz ürdüm. 4 rekat namaz kıl, selamını annenin babanın ruhuna bağışla her akşam. Akşamdan gece arasınlar. Aman Efendim sen ne söylüyorsun, ben Mesut'a bile kıldım yok, Cuma'dan Cuma'yla nama geliyorum filan. Allah sonumuzu hayra gire. Bunun üçüncüsü, geçiyoruz. Üçüncüsü diyor yine Resulullah Efendimiz, Zebrail bana dedi ki, üçüncü basamakta Ya Resulallah senin ismini bir adam işitti. Muhammed ismini işitti sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed ismini işitti, fakat senin ismini işitten sonra sana salavat vermedi. Ehemmiyet vermedi, salavat vermedi. O adam nara dahildi, cehenneme girdi yani. Allah onu oradan kurtarsın dedi, ben amin dedim diyor. Şimdi müminler, Ramazan geldi geçti. İnşallah cehalet, cehaletimizin son Ramazanı olur. İçimizde birçok mümin kardeşlerimiz Ramazan'dan sonra da Allah'a ibadet devam ederler. Aynen. Kötülüklerden kaçınırlar, öyle ümit ediyoruz. Böyle olursa bir ki Ramazan'ın kabul oldu. Gitme, kötüler gitmeyin, iyi değil. Sana böyle daha böyle yani ne beyim, komprime söyleyeyim, zerre kadar bir yerde hayır var ona koş. Hayır içine. Zerre kadar günahlarından kaçın. Sana böyle komprim olarak söylüyorum, herkes cahil danlar bunu, alim de yani. Zerre kadar hayır var, koş oraya. Onu yapmaya çalış. Zerre kadar şer var, kötülük var, ondan kaçın. Bayrama eriştik. Namazda farzın, vacibin terk tehirinden, farzın tehirinden, vacibin terk tehirinden, seyhvi secde lazım gelir, öyle ikmal olur. Orucun doksanları fitre ile ikmal olunur. Orucun doksanları fitreyle ikvam olur. Fitrisi verilmeyen oruç, ile ard arasında muallakta kalır, diyor. Bizim mezhebimiz Hanefi olduğu için Hanefilere göre Nisab-ı fitreyi verir. İmam-ı ve mezhebine göre herkes fitre verir. Bizim bizim milletimiz cömerttir, sahidir. Hemen hemen fukara, bütün fukaranın hepsi de fitresini verirler. Hatta fitre alan bile fitre veriyor yani. Ne kadar güzel bir şey, ne kadar sevdiğim bir şey benim yani, güzel bir şey. Hatta bir adam ben İmam aşağı camide, neyse artık kusuruma benim bugün zevklendim çünkü. Bir şey bir şeyde çalışıyor, toprakta yani şey çekiyor, harç çekiyor falan. O vakitin parasıyla fitre kuruştu. Bana getirmiş kuruş verdi. Hoca bu benim fitrem dedi. şimdi ben bu parayı almasam onun acayibine girecek ve üzülecek o. Ben o parayı aldım, Allah kabul etsin dedim. Gittiğim üzerine 20 kuruşlar ekledim, 63'e bir çorap aldım. Bayram sabah ona giyir fitresini. Şimdi hani bunu şey olarak söylüyorum, ya, o kadar fukara olduğu halde böyle fitresini getirip veriyor. Fitreyi yalan dahi fitre veriyor. veriniz ve bayram namazından evvel veriniz. Bak, Ramazan'ın faziletini şuradan da belli ki, bir adam Ramazan'a vermiş olduğu fitrenin sevabına girmek için, şey, bayram namazından evvel vermiş olduğu fitrenin sevabına girmek için, bayram namazından sonra fitreyle beraber bir köle azazı verirse ancak o sevabı iler yani. Ramazan bu. Bir daha söyleyeyim, anlayamadınız, anlatamadım. Bayram namazını vermiş olduğum fitre. Buna, bunun ecine sevabına nail olmak için bayram namazından sonra derdiğim fitreyle bir de köle azaltmen lazım yani. Acaba atabildik mi? Bayram çocuklaradır ve zenginleredir Fukara için bayram günü azap günüdür. Çocuk bilmez, hele yetim olarak büyüyenler, işinizde vardır, ben yetim olarak büyüdüm. Yetimler için, yoksullar için bayram bir musibet günüdür. Onun için yetimlere merhamet ve şefkat ellerini uzat. Onların gözyaşlarını sil. Yapmam. Bir daha senin ruhu kaz olur, senin de sevgili evladın yetim kalır orada da. Onun senin üzerinde çünkü bir kuvvet var. Sen, sana bakmamış işeceğim. Çünkü yetim, yetim, Resulullah da yetim. Resul ve Vesselam'ı memnun etmek isteyen yetim memnun etsin. Yetim memnun oldu mu Resul senden memnun olur sallallahu aleyhi ve sellem. Fukara için azap günüdür. Onun için zenginlerimiz, ateşten kendilerini kurtarmak istiyorlarsa, yoksullara, yetimlere, elbise, ayakkabı, çoraptı, versip ve zekatlarına sesin caizdir, olur. Geçiyoruz yine, söyleyeceğiz, söverden geçemeyiz. Bayram, bayram 5'tir Temiz elbise giymek bayram değildir. Bayram, günahtan arınmaktır. Ramazan'dan sonra bayram yapıyoruz, Ramazan'dan kurtulduğumuz için değil. Günahlardan kurtulduk, tertemiz olduk, affa uğradık. Hatta cani gelen cemaat için diyor Cenab-ı Hak meleklerine emrimi tuttular, mescitlere geliyorlar, benden tuttukları ibadetin ecrini bekliyorlar. Hepsini affettim diyor Hz. Allah bayram sabahı. Sakın hemen içkiye gidip de derhal o gün içecekleri ipler çekiyor bile. Hemen o gün işi, ber işi beraber dersin Sakın ha. Sakın öyle bir şey yapayım da. Bayram günü sadakat edi gününü geçir. Yardımla geçir, kısım akrabana git. Kabiristanlara git, kabiristanlarda otur Kur'an oku ve ibret ile bak. yakın zamanda sen de oraya gideceksin, onu düşün. Hatırına getir, unutma sakın ha! Orada ölüm var sana yok, zannetme. Bayram 5, temiz elbise giymek değil, günahsızlığını geçirmek, Allah'a kul olarak gününü geçirmek, bayramdır. İbadet ve taatte bulunmak bayramdır, defter-i avani, günah yazdırmak bayramdır. Bir. İkincisi, asıl mühim mesele bu. İmanla göçersen şehadetle, imanla, ismetle ölürken yani. Çok adamlar namaz kıldı, onunla secde dediğinde ölürken imansız gitti ahirete. Haberim var mı onda? Oruç tutu, böyle oldu. Haberim var mı? O ölüm, ondan çok korkun. Allah Resulü'nün sahabesi Said ve Huderi Hazretleri buyuruyor ki, imansız ölmekten korkmayan bir kimse imansız ölür diyor. Daima bu korku içinde olacaksın. İmanla öldüğün gün, ismetle öldüğün gün, şeytanın şerrinden kurtulduğun gün. Nasıl anlatmadan geçeyim ya Rabbi. O gün bayram yapıyor, imanlı imanla göçer sana yarış. İkinci bayramın senin bu. Çünkü şeytan kafir, o ölüm anında daha cenazeye musallat. Iti, aleti iktidatı olan musallat, kabirde de musallat. Ancak mürşitlere olanlar kabirde kurtulurlar. Mürşit oraya da takip eder devreçini. Oradan selametten gönderir, Allah selamet versin de kurtarır başlayın. Acaba anlatabildim mi? Ölürken gelir yan tarafına, aman evladım, baba şeklinde görünür. Çok mühim. Söylemeden geçemeyeceğim. Söyleyeceğim. Aman evladım, sakın ha İslam olarak ölme. Biz Müslüman olarak öldük, cehenneme gittik, Hristiyanlık atmıştı. Şeytan yani. Musalladır ölüm ölü anında. Şinligo eğer hakkıyla iman ettiyse, La ilahe illallah mi kaçar kafir. Bu sebebi şeklinde görünür, annesi şeklinde gelir. Yahudi hakmış, Yahudiler olarak öldür. Yine başını çevir, la ilahe, o vakit imdada Eğer mürşidi varsa yanına sokulamaz. olamaz. Leysi aleyhim sultan, olamaz. Çok mühim, onun için bu iman meselesi çok mühim. Anneciğim ölüm anında bana öyle söyledi, dedi, şeytan geldi bana dedi ki, imanını ver dedi, ben sana imanımı niye vereyim diye çıkıştım şeytana dedi annem söyledi bunu. Vallahi böyle, bana dedi ki senin koca kapalı başı saçmalısın zaldığı gitti dedi. Anneciğim bana böyle ölüm anında, ölüm anında söyledi yani, geliyor musalat oluyor. Onun için bundan korkunuz Müslümanlar. Kim ki bu şeytanın hilesinden kurtuldu. Mümin olarak öldü. Muhammed'i öldü. Allah kulu oldu. Mecahata girdi. O adam bayramı yaptı. Üçüncüsü. Kıyamet günün şiddet ve dehşetinden, narında, cehennemin narından kurtuldu. Arşın altında Habibi Huda'nın, Hazreti Muhammed'in sancağı altına. Ehli Beyt'in civarında, Ehlullah'ın civarında iskan oldu. O adam bayramı yaptı. Dördüncüsü. Azab ilahheden kurtuldu cennete dahil oldu. Bayramı yaptı. Beşincisi, hak ile mülahakadı etti. Allah'a husal etti, bayramı yaptı. Aklını başına al. Hakla husuta us çalış. İfitnelerine ver. Günahdan kaçın. Allah'ın divanlarına koş. Allah cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i Ramazan-ı Şerif'in şefaatine nail etsin. Amin. Şikayetinden emin ederiz. Amin. Yetimlere mutlaka bak. Bir bayram sabahı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabe geliyorduk beraber, baktık bir çocuk ağlıyor orada. Efendimiz onun önüne vardı, çocuklar oynuyorlar. ''Oğlum niye ağlıyorsun? Bak arkadaşlarım oynuyor, sen de oynasana.'' dedi. Efendimiz çok rakik, rahim idiler. Mübarak gözlerinden geçti güldü. çocuk üstü biraz eskice, ayakları yalın başı açıktı. O başını kaldırdı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle hitap etti. ''Amuca'' dedi, Efendimiz tanımadı. Bu bayram günü de bizim gibi fukaralar için, getirler için azap günüdür, sıkıntı günüdür. Zenginler için bayram günüdür. E senin baban yok mu? Benim babam Resulullah'ın önünde gazada şehit oldu. Allah. Benim kimsem yok. Sokaklarda kaldım ben. Öyle deyince Efendimiz, dedi, Bu, güzelim yaşlıktır. Şimdi bize bakan yok dedi, ben neyime oynayayım, neye güleyim? Karnımı aç, sırtını elbisem şey yok. Onlar oynayabilirler, onların kadınları toplayıp, onların babaları var, anneleri vardı. Ozan Efendi Sahra sallallahu aleyhi ve sellem ona yanına sokuldu ve başını okşadı evladım. İster misin senin baban Hazreti Muhammed Mustafa, annen Ayşe-i Sıddık, hemşiren Fatıma Tüz-zehra, Hasan da Hüseyin kardeşlerin olsun? İstiyor musun? deyince Abdin İmam Ali olsun istiyor mu? deyince şöyle başını kalırdı. Sen Resulullah'ın mısın?'' dedi. Efendimiz yetimi bağrına basmış ve omzuna almış, hanesine götürmüş, doyurmuş, giydirmiştir ve bakmıştır ona. Da canan peygamber Bursa'da gidinceye dek, yani âlem-i cemaale dek, âlem-i güçünce Hz. Sıddık Ekber o yetimi almış, o büyütmüştür, geçiştirmiştür. Anlı üçüncü insanın düşünmeciliyle gene Resulullah buyurmuş ki, sallallahu aleyhi ve sellem kendi yetimine bakan, yani hızım akrabasının yetimine yahut gayrın yetimine bakan kimse benim benimle beraber şu ikbara gibidir yedilir buyurdular. Bana o kadar yakındır dedi. İster kendi yetimine, enişten ölmüş, yeğen, yeğenin kalmış. Dayın olmuş dayının evladı kalmış. Senin yeğenin sayılır. Bunlar senin yiğidimin sayılır. Bir de komşunun yetimi, bilmiyorsun. Onun yetimi, ona baktın. Bunlara bakanlar, bunlara tekefil edenler diyor Peygamberimiz. Cennete benimle beraber şu iki parmağın arası gibidir, bana yakındır diyor. Aklı başına onlara hep bir şeyler konuştuk. Allah şimdi bunları işitirsin, duyursun ve ihlası da yapmak nasibim yasal Kur'an kurslarına yardım ediniz, Allah rızası için. Bundan sonra artık bu Ramazan'dan sonra 1'e 10, şimdilik 1'e en aşağı 70, 700-7.000. O Kur'an-ı Kerim kurslarına yetiştik olan yavru, yarın çıkacak kürsüye Allah ve Resulüne hak dağıldı edecektir, yardımın olsun. İkincisi bu caminin müezzini olan efendi bizim çöplerimizi filan çekiyor bütün sene. Bu caminin şeyi yoktur yani maaş filan yok, burada ben de maaş almam ama benim baktım yerinde yerindedir, Ben hesabım malikim. Efendime söyleyeyim. Meclin Efendi fakirler Ona gökyüzden kupan yardımı yaparız. Size bunu ediyorum. Allah cümlenizden razı olsun. Allah uzun seneler sizleri ibadet ve taatında meşgul etsin. İbadet taatla ömürlerinizi geçiriniz. Ve bu Ramazan içimizde bulunan cahil olan kimselerin, günahkar olan kimselerin son Ramazanı olsun yani. Böyle cehalet ve günah Ramazanı. Bundan sonra Allah'a yakın Allah'ın sevgili kullar arasına girmek nasibimizi vermeyi eylesin. Dünyamızın ahir kelamını Kur'an-ı Mecid kelam-ı tevhidiyle eylesin. Dualarımız müceddap olsun ve Allah cünnemizden razı olsun. Allahu kel ila daris